Sen İnsan'a programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yeni sezonun ilk programında sizlerle birlikteyiz. Umarım güzel bir yaz geçirmişsinizdir. Bu programda da Polat Doğru'yla birlikteyiz. Polat'cığım merhaba. Merhabalar hocam. Hoş Nasıl geldin. Siz? Hoş bulduk hocam. <gülüyor> Umarım iyi bir yaz geçirdin. Benim açımdan nefis geçti yaz hocam. Ben iyi dinlendim, iyi çalıştım. Yani bugün burada olmak büyük bir keyif benim için. Evet benim de e, torunum geldi bir Aha. yaşındaydı yazın onunla birlikte olmak çok hoştu onun gelişimini görmek değerli izleyenler bu program esas itibariyle bir farkındalık farkına varma programı ve palat doğru ile oluşturduğumuz sohbet yaşamın değişik yönlerinde farkına varılacak yönleri aramızda konuşmak sohbet etmek ve bunun sonucunda yaşamı daha zengin algılayabilmek. Polat'cığım bugün hangi konuda? Bugün konuşmak istediğimiz konu da çok çok önemli konulardan bir tanesi bence. Mutluluk konusu üstüne konuşuyor olacağız bugün. Hı hı. Ee, bu sene biraz daha farklı bir takım uygulamalar da yapalım istiyoruz. Bizim programımız eskiden sokak röportajları falan yapardı. Şimdi sokak röportajları değil ama vatandaşın bizden sorularıyla ilgili bir takım görüntülerimiz var. İsterseniz önce onu bir izleyelim. Onun arkasından da yavaş yavaş bu konuyu açmaya başlayalım hocam. Mutluluğun formülleri var mıdır? Sağlık ve başarı mutlu olmak için yeterli midir? Mutluluk beraberinde sağlık ve başarıyı getirir mi? Para mutluluk için yeterli midir? Mutluluk aramakla bulunacak bir şey midir? Mutluluğun tanımını kendiniz mi yaparsınız yoksa başkaları mı? Mutlu olmanın yolları nelerdir? Mutluluk aramakla bulunabilecek bir şey midir? Ufak şeylerden mutlu olunabilir mi? İnsan mutlu olmak için kendi kendine yeter mi? Aile için mutluluk hayatımızı olumlu etkiler mi? Çocuklar yetişkinlere göre daha mı kolay mutlu olur? Çevresindekiler mutsuzsa insanlar mutlu olabilir mi? Tüm olumsuzlara rağmen insan mutlu olmayı başarabilir mi? Mutluluk ölçülebilir bir şey midir? Mutlu olmak için polyanoma olmak gerekir. Ekilili ilişkilerde mutlu olmanın formülü nedir? Mutluluk kalıcı olabilir mi? Eğer mutluluk uzun süreli olsaydı bir anlamı olur muydu? Oşan, güzel, bence. çok güzel sorular verdi. E, yani aklı Selim sahibi düşününce yetişkini, kadını, erkeği, çocuğu çok anlamlı sorular soruyorlar. Yaşam için gayet anlamlı. Gayet anlamlı. Şimdi tabii bu anlamlı soruların üstüne ben çok anlamsız bir soru sorayım hocam. Bugün mutluluk konusunda konuşacağız ama ilk sormak istediğim şey şu. Şart mıdır ya idare edemez miyiz yani mutlu olmasak falan yürümez mi bu işler? Evet. Yani niye bu kadar kafamıza bununla Hakikaten yoruyoruz? hocam yani şimdi böyle ciddi ciddi program yapıyoruz, bilmem ne ediyoruz. Mutluluk gibi bir konuyla zamanımızı meşgul etmek, buna mesai harcamak, bu konuyla ilgilenmek gerekir mi? Yoksa yani idare edilemez mi? Hani ben çok, çok basit şekilde böyle yürümez mi? Şart mı? Evet. Şimdi buna... Sıradan bir insan olarak bakıp cevap verebilirsin. Bir hı hı. de şu anda benim bulunduğum durum psikoloji alanında 52 yılını geçirmiş hı hı. bir insan olarak baktığın zaman cevap verebilirsin. Benim gördüğüm kadarıyla şimdi bir bilim insanı olarak konuşuyorum. Biz doğuştan biyolojik bünyemizde programlanmış olarak geliyoruz. Hı hı. Ve bu programlanma hı hı. hakikaten bu gömülü program diyebileceğimiz, İngilizce'deki firmware dedikleri evet. Yani şirket o programı Zaten bilgisayara gömmüş Aynen öyle Bizi yaratan da Daha doğuştan içimize Biyolojik sistemimizin içerisine Bazı programlar gömmüş Şimdi Polat Herhangi bir konuda Herhangi bir insanla Niçin niçin niçin sorusunu Sonra sonra devam edelim evet. Neden programı yapıyoruz Bir faydamız olsun, olsun diye. Diye. Neden faydasını olmasını istiyorsun e bu toprakta yaşıyorum diye. Tamam bu toprakta yaşadığın insana faydalı olmak istiyorsun. Evet. Neden istiyorsun faydalı olmayı? E bir arada yaşıyoruz. Onlara bir faydamız dokunursa hepimiz daha sağlıklı, daha mutlu yaşayabiliriz. Neden istiyorsun faydalı olmayı? Daha mutlu yaşayabiliriz. Daha değil. mutlu yaşayabiliriz. Bu seni mutlu edecek. Evet. Değerli izleyenler bu programda beraber olmak bu beni mutlu edecek. Yani herhangi bir insanın baktığınız zaman takip edecek olursanız zinciri Polat hep... Altta bir varsayım var. Ee, mesela der ki işte bu çocuğumu daha mutlu edecek. Çocuğun mutlu olmasını niçin istiyorsun? Ben mutlu olursa ben de mutlu olacağım. geliyor etice itibariyle. Memleketin iyiliğini neden istiyorsun? Çünkü bu beni mutlu edecek. Kuşların e, sağlıklı olmasını için istiyorsun? O kedinin yavrusuna neden bakmak istiyorsun? Neden su koyuyorsun? Baktığın zaman kaçınılmaz olarak günlük yaşamımızda 24 saat... Takip ettiğiniz zaman alttan alta sürekli bir böyle bir arayış var. O nedenle kaçınılmaz olarak bizim ister biyolojik ister psikolojik ister sosyolojik gereksinmelerimiz olsun ama hepsinin kökeninde bizim bir mutluluk arayışımız var. Yani o zaman bu anlamlı bir arayış haline geliyor. Hepimizin mutluluğun peşinde koşturuyor olmamız, evet. mutluluğu istiyor olmamız anlamlı bir hale geliyor. Evet fakat bu arayışı bazen ilgilenmiyorum yan cebime koy <gülüyor> diye bakabilirse. <gülüyor> Abi <gülüyor> hiç ilgilenmiyorum ya. Yani <gülüyor> e, felek vurmuş bir kere ya, ne yapacağım ben ya alıyorum ya falan filanın da altında o yönden bir mutluluk <gülüyor> arayışı var. Bir de dürüstçe. Bunu İstiyorum. mutluluk için yapıyorum diyebilmek meselesi var. Yani çünkü ben bazı insanlara baktığım zaman sanki bu insanlar mutsuz olmaktan güç alıyor gibiler. Yani adam ne kadar mutsuzsa kendini o kadar güçlü, o kadar değerli, o kadar anlamlı buluyor. Öyle gülümsemek, hayattan mutluluk çıkartmak, ne bileyim mutlu olmak için çabalıyor olmak durumunu hafife alan bir hali var. Ben onlardan biriydim biliyor musun? yapmayın ya evet, Gerçekten. sevgili evet. seyirciler ben tanıdığımdan beri öyle bir durum görmüyoruz <gülüyor> <Yok. gülüyor> değiştim ama hakikaten yani mutlu insanlara baktığım zaman aynı kadar yüzeyseller. yani bu kadar mutlular böyle geviş getiriyor inekler gibi böyle sürekli <gülüyor> falan şeklinde ve hayatı yüzeyselleştiriyor gibi ve böyle şairler de var. Yani adam diyor ki acı çekmeye var mısın diyor. Diyor hocam. Aşk dediğin acı çekmektir. Gel beraber acı çekelim inleyelim diyor. Aşk budur diyor. <gülüyor> var sen de biliyorsun. Var biliyorum. Ve e, yani acıların romanı olması lazım. Acıların kitabı, <gülüyor> filmi olması lazım. Ben öyle bir ortamda büyüdüm. Ondan dolayı e, yani bir acı çekmek için doğduk. Acı çektiğin zaman ancak yaşamım anlamlı olabilir. Ve o üzüntü içerisinde benim hayatımın anlamını buluyorum içime sinmişti benim. Ve bunun farkına varıp bunun üstüne çıkabilmek benim hayatımın en büyük başarısı. Vallahi hocam şey söyleyeyim o müthiş bir hapishane ya. Yani öyle bir hayatı yaşıyor olmak hayatın anlamını sadece çektiği acıda buluyor olma durumu. Acı çekmeyenin mutlu olanın varlığından rahatsız oluyor olmak hakikaten bana bu dünyanın en ciddi hapishanelerinden biri gibi geliyor ve çıkmış olmak bence çok önemli bir şey yani şeyi görebiliyorum tabi hani bunun değerlendirmesini yapmak bana düşmez ama sizi siz yapan şeylerden bir tanesi de bu diye düşünüyorum ben geçenlerde birisi diyor ki hep böyle güler yüzlüsünüz mutlusunuz gerçekten böyle misiniz <gülüyor> düşündüm yani inanılmaz geliyor hakikaten insanlara böyle Ya bunu da söylemek istiyorum pardon sözünü kestim. Ahmet İnan hocamın ki biliyorsunuz güçlü bir filozofumuzdur. Çok müthiş bir filozof. O söylediği söz. Mutsuzluk ahlaksızlıktır diyor hocam. Sözü. Çok güçlü değil mi? Çok güçlü. Çok güçlü. Ve 52 yıllık psikolojiyi Yaşamım içerisinde, incelemelerim içerisinde, biyolojik, psikolojik, sosyal psikolojik, kültür antropolojisi bakımından ve ekonomik yönden baktığın zaman bilimsel olarak onun dediğini kesinlikle, kesinlikle doğru, değil mi kanıtlayabiliyorum. Hocam? Mutsuzluk ahlaksızlıktır. Bunun sonucunda değerli izleyenler eğer bir ailede babam mutsuzsa anne mutsuzda ailede müthiş bir ahlaksızlık var demektir bunu da açıkça söyleyeyim şimdi hocam siz bunu söylediğiniz zaman birileri televizyonun başında dedi ki gel de bu hayatın içerisinde sen mutlu ol dedi o zaman size soruyorum vatanda yani biz e, facebook'taki sayfamızda Doğan Hoca'nın sayfasında e, ve Skytürk'ün de Skytürk 360'ın sayfasında da bu konuyla ilgili yorumlara yönelik bir takım alanlar açtık sorular soruyoruz arzu güz diye bir okur izleyici demiş ki hocam işsiz bir insan mutlu olmayı nasıl başarabilir yani. şimdi siz diyorsunuz ki mutlu olmamak Ahmet İnam söylüyor ve siz de tekrarlıyorsunuz mutsuzluk ahlaksızlıktır diyorsunuz ve bu arkadaş da diyor ki işsiz biri mutlu olabilir mi hocam şimdi para yok keyifsiz bir durum var gelecekle ilgili bir umut yok belki böyle bir durumda birisi nasıl mutlu olsun hocam olabilir evet. mi ya da yani olunur mu böyle bir durumda mutlu olunur mu hocam hiçbir şey yolunda değil Evet ne kadar şimdi e, bizi 75 milyon dinliyor olsa ve birdenbire e, bu soru anlamlı mı anlamsız mı diye bir düğmeye basın desek tahmin ediyorum çok büyük milyonlarda çok anlamlı doğru söylüyor kız diye düğmeye basarlar. <gülüyor> Öbüründe e, çok az insan vardır. Fakat Polat bütün samimiyetimle söylüyorum ben kendim örnek göstereyim. Farz tamam. edelim ki ben ama şimdiki bilincim içerisinde. Tamam. İşsizim. İlk yapacağım şey şu. Sabahleyin uyandığım zaman uyandım. Kendimin farkındayım. Dünyanın farkındayım. Nefes alıyorum. Kolumu oynattım. Elim var, kolum var. Bacağımı oynattım. Gözlerim görüyor, Nefes alıyorum. Hasta değilim. İlk yapacağım şey bir şükür duygusu. Ve ben sağlıklı olduğum bir durumda İş arama işim yok. Ve bu bir gerçek. Şu anda işim yok. İlk yapacağım şu. Bu yaşamda benim ödemem gereken bir kira var. Hı hı. Bu karmaşık yaşam matrisinin içerisinde, yiyip içiyorum, hava alıyorum, şunu yapıyorum, bunu Doğrudur. yapıyorum. Benim katkıda bulunacağım bir çok karmaşık bir matrisin içerisindeyim. Kendime derim ki benim katkıda bulunacağım ne var? Ve ilk yapacağım şey kendimi tanımak. Peki oturup bana kendimi tanımıyor. Derim ki beni nasıl tanırsın Polat? Sence ben şu toplumda içinde bulunduğumuz şu dünyada hı hı. nelere hizmet verebilirim? Çok güzel. Ondan sonra giderim. Ahmet Bey'le konuşurum, Kenan Bey'le konuşurum, Leyla Hanım'la konuşurum, Yıldız'la konuşurum, Umay'la konuşurum. Böyle yavaş yavaş kendimle ilgili benim yapabileceklerim neler var çıkarmaya başlarım. İş aramak tam zamanlı bir iştir. İşimi buldum. Şimdi önce kendimi tanıyacağım. Ondan sonra piyasayı tanıyacağım. Çok doğru. Ve her günün sonunda şunu soracağım. Bugün elimden gelenin en iyisini yaptım mı? Hı -hı. yaptım. İşimi iyi yaptım e Eğer bir insan benim savaşçı kitabında bahsetmiş olduğum niyetinin saflığı içerisinde yılmaz iradesi içerisinde iki ay bunu yaparsa bu toplumda mutlaka kendine özgü bir yer bulur. Para kazanmaya başlar. Böyle devam ederse de yükselmeye devam eder. Anladım. Yani sizin söylediğinizden ben şöyle bir şey anlıyorum hocam. Siz bir final noktasından da bahsetmiyorsunuz aslında mutluluk konusuyla ilgili. Hayır. Yani bugün iş bulamayabilirsin ama bu senin mutsuz olman için yeter sebep değildir diyorsunuz. Kesinlikle. Ayrıca zaten bu sürece başladığın zaman birinci gün bulduğum işi kabul etmem. Aha. Bütün bu altyapıyı oluşturmadan ben benim hak ettiğim işi bulduğumu sanmam ki. Böylelikle ben çevremin bana... Ne verdiğinden Verdiğinin yanı sıra Ben çevreme ne verebiliyorum Bunun hakkını ha. verebiliyor muyum Düşüncesi içerisinde başlarım Ve böylelikle o dengeyi sürekli görürüm İş buldum Ne güzel lan Mesela kulağa çınlaştım Osman diye bir arkadaş vardı kapıcı. Aha. Çıktı bir devlet işi buldu Sekiz ay sonra Kızılay'da karşılaştık Yıllar Aha. önce oluyor bu Osman merhaba dedim nasılsın dedim İşini seviyor musun dedi. Çok iyi bir iş Doğan abi dedi. Nedir dedi. Bütün gün yatıyorum dedi. Hiçbir şey yapmıyorum dedi. Şimdi bir bakış tarzı bu. Bazılar insanlar için bu depresyona götürür. Ya bilimsel veriyor öyle diyor. Evet. Şimdi düşün ki ben diyelim ki bir iş buldum. Aha. Ve benim işimin sonucunda günde iki saat kendime zaman kalıyor. Tamam. Ben yabancı dil öğrenirim. Ben yeni bir beceri öğrenirim. Ben kendimi daha güçlü kılacak, bana yakışan bir bilgi, beceri, eylem içerisine girerim. Ve böylelikle iki sene sonra hak ettiğim bir yerde olurum. Anlatabildim mi? Yani o bakımdan tahmin ediyorum, iki insan türünden bahsetmek lazım. Bir tanesi, içinde bulunduğu, ortama tepkide bulunan Rüzgar buradan esiyor ne yapayım öyle gitmek durumdayım <gülüyor> yaprak <gülüyor> çok, çok bayılıyorum onlar hocam ya Değil mi hiçbir şey yok yani Büzüntü yok iş geliyor bana Çünkü bu e, sanki bir başkasının belirlediği yaşantıyı yaşıyoruz da başımıza ne gelirse o zaman ona göre idare ediyoruz gibi bir durum oluyor ve bu ya yani ben böyle bir hayatı yaşamak istemem bunu seçiyorsa diyeceğim bir şey yok. Ama ben, bunun, ben bunun çok da seçilmiş değil. olduğunu da düşünmüyorum. Farkında değil. Yani bundan başka türlüsünün olabileceğini farkında değil. Şimdi siz iş konusuyla ilgili bir örnek verdiniz. Dediniz ki ya evet işsiz mi kaldım? Bu benim buradan sonraki iş yaşantımla ilgili bir karar vermeye. Kendimi anlamlandırmaya, değerlendirmeye yönelik bir fırsat gibi bakabilirim ben buna. Evet. Bunu kendimi geliştirme zamanı olarak değerlendirebilirim. Tanımlama, değerlendirme hepsini bu arada yaparım. Ve ben buradan daha güçlü bir insan olarak çıkabilirim. Bu bir imkandır diyorsunuz. Aynı imkan ana babalık içinde, karı kocalık içinde geçerli. Yani ben şu an evimde çocuğumla ilişkimden memnun değilim. Bundan dolayı mutsuz hissediyorum kendimi. Evet orada bir sinyal var. Bir dakika yani mutsuzsan, bir dönüp bakıp geliştirilebilecek bir alanla karşı karşıyasın demektir. Ama bütün bunların hepsi bu olan bitenlerden ben sorumluyum dersem geçerli. E işte abi koşullar yerinde olursa, hava güzel olursa, amcamın kızı benimle iyi konuşursa, teyzem bilmem ne ederse, babam şöyle davranırsa, kardeşim bunu derse ve bunların hepsi bir arada olursa ben mutlu olurum dediğinizde sizin yani ortalama insan ömrü içerisinde 3 kere falan ancak denk getirebilirsiniz böyle bir şey. O da anlık bir durum olur. Yani benim mutlulukla ilgili yani mutluluğu anlamaya çalıştığımda kendi içime dönüp bakıyorum. Böyle bir süreçmiş gibi geliyor. Katılır mısınız buna hocam? Bir nokta değil bir son değil işte geldik tamam artık mutluyuz. Bundan daha sonra her zaman mutluyuz falan filan gibi bir durum yok. Evet kesinlikle katılıyorum. Zaten bir sürü araştırmalarda mutlulukla ilgili yaptığın <gülüyor> zaman yolculuğun kendisinde... O süreçte neler yaptığın, nelerin farkında olduğun konusu var. Burada tahmin ediyorum en kritik nokta yapabileceğinin en iyisini yapmaya gayret etmiş olmak çok önemli bir karakter. Evet. Yani yapabileceğin en iyisini yapmaya gayret ettiğin zaman elimden zaten bu geliyor bu deyip, değil. Çekim. İnancın imanın çerçevesinde artık diğerini bırakıyorsun. Aynen öyle. Ama şunu da biliyoruz ki damlaya damlaya göl oluyor. Ee, yapabileceğin en iyisini kaldırdığın zaman önce 35 kiloyla başlıyorsun ama her gün çalıştığın zaman. Beş ay sonra bakıyorsun adam 72 kiloya gelmiş. 72 kilo kaldırıyor Kaldırır. Hayretler içerisinde kaldırıyor. Şey, zaman bağlamı var bence. Yapabileceğinin en iyisi hikayesinde bir zaman tanımlamasının da yapılması lazım. Yani bugün yapabileceğimin en iyisi bu. Bu Aynen. benim 5 sene sonra da yapabileceğimin en iyisi değil. Evet. Bu aynı zamanda bence insanın potansiyeline de saygısızlık olur. Tamam bitti işte. Benim elimden gelen en iyisi budur dediğiniz zaman bütün o gelişim imkanını kaldırıp çöpe atmış gibi oluyorsunuz. Evet. Ve siz evet. Sizin söylediğinizden benim anladığım şöyle bir şey var. Yani kişi kendi mutluluğundan kendisi sorumludur diyorsunuz. Senin mutluluğun sanadır diyorsunuz. Evet. Yani. Şimdi iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi bir meslektaşım Nathaniel Brandon adında birisi Aha. diyor ki sorumluluk ve ahlaki seçimler bilincinden yoksun birine hı hı. bunlarsız mutluluk yolunu öğretmeye çalışmak ya cehalet ya da ahlaksızlıktır diyor yani onun için sorumluluk müthiş önemli bir ikinci söylemek istediğim de şu değerli izleyenler umarım farkındasınızdır burada kimseyi yargılamaya çalışmıyoruz yok. iyi insanlar kötü insanlar yok benim ülkemde Polat çocukluktan itibaren e, can damarı kesilmiş e, sen mutluluğuna layık değilsin aklın ermez ve sen neyin ki mutlu olmak ne mesajı Sadece verilmiş. De, biz de neyiz ki mutlu olamayız noktası da var hocam. Evet. Yani hem sözle söyleniyor hem duruşla da gösterilince kesin kes o mesaj yerleşmiş oluyor çocuğun içerisine. Evet. O nedenle bir insanın kendisini mutluluğa değer hissetmesi Va. çok temel bir konu ve çoğu kez biz Maalesef Polat, farkında olmadan çocuklarımızı 7-8 yaşına geldiğinde mutluluğa değer bir insan olarak yetiştirmiyoruz. Ve sorun oradan çıkıyor. Ve yapılan araştırmalarda da tahmin ediyorum Türkiye ile ilgili bir şey çıkıyor ortaya. Var var hocam. 2005 yılından 2011 yılına kadar yapılmış dünyadaki 195 ülke üzerinde yapılmış bir araştırma var bu mutluluk konusuyla ilgili. Türkiye 79. sırada. Yani ülke olarak biz 79. sıradayız ve... E, yani, Kaç ülkeden? 195 ülkeden 78. sıradayız özür evet. dilerim. Şimdi bizden sonra gelenler yaşamsal anlamda yokluk çeken ülkeler neredeyse. Bu kadar çok insanın mutsuzluğunu tanımlıyor olması ve bunun farkında olması durumu da e, bana önemli bir veri gibi geliyor. Yani... Biz önümüzdeki 78 ülkenin en fakir ülkesi falan da değiliz. Dolayısıyla bunu ekonomik koşullar içerisinde açıklamak da çok mümkün değil. Yani bu işin bir kültürel insan olmakla ilgili bir boyutu var diye düşünüyorum. Bizdeki en temel sorunu da bu sorumluluk algısı üstünde olduğunu düşünüyorum ben. Yani biz kendi mutluluğumuzdan sorumluluk almıyoruz. Ve orada çok ciddi saplasamanın birbirine karıştığı durumlar da var. Mesela adam diyor ki benim ailemde birilerinin sağlık sorunu var. Böyle bir durumda mutlu olunabilir mi? Böyle bir durumda üzgün olunabilir ama mutlu olmaya engel değil. Mutlu olmak başka bir şey. Mutlu olmak bu koşula rağmen şu an elimden gelenin en iyisini yapıyor muyum? Bu hayatta ben... Gücüm kudretim dahilinde yapılabilecek her şeyi yapıyor muyumla ilgili bir durum. Evet. Sen evet. bunu yapıyorsan başka bir gelecek oluşturuyorsun. Ve bu piyanancılık diye. Hayır hayır Kesinlikle böyle bir durum değil. Yani hmm. e, hakikaten ben kendi hayatımda da aynı şeyleri yaşadım. Gerçekten çok üzgün olduğum anlar oldu ama ben o günkü halimi mutsuzlukla tanımlayacak durumda değildim. Hayır ben mutluyum. Elimden geleni yaptım. Hiç en ufak bir kaygım yok bu konuyla ilgili. Evet üzgünüm sonuç istediğim gibi olmadı. Fakat orada da bir düşünmek lazım. Yani her şey bizim kontrolümüzde değil. Evet. Bu çok önemli değil mi? Yani, yani denetim altımızda bizim etki alanımız içerisinde olanlarla olmayanların ayı dedimi çok önemli. Çok değil çok hiç. önemli. Yani çok çok önemli. Eğer onun farkındaysam ona göre bir hayat yaşıyorum. Onun farkında değilsem başka türlü bir hayat yaşıyorum. Şimdi. Bu mutluluk konusundan birey kendisi sorumludur dediğimiz zaman olası bir yanlış anlaşılma ihtimali var. Ben onun için sormak istiyorum. Şimdi karı koca aynı evin içerisinde yaşıyorlar. Yani bu kadın bu adamın bu adam bu kadının mutluluğundan sorumlu değil midir hocam? Şunu önce bilmemiz lazım ki hakikaten burada bir ailede <gülüyor> karı koca ilişkisinde benim Mutluluğumun devam edebilmesi için hı hı. karımın da mutlu olması lazım. Tamam. Eğer ben bunun farkında değilsem yazıklar olsun bana. <gülüyor> <gülüyor> Tabii değerli izleyenler bana şöyle denmişse oğlum ilk geceden gözünü korkut ilk geceden gözünü korkut. <gülüyor> Güler olma şımarırlar karı kısmı yuları taklımı bırakmaz bırakmaz denmişse yazık olur. Fakat bana şu söylenmişse bak oğlum. Evleniyorsun, mutlu olmak için evleniyorsun. Bil ki karın mutlu olmadan senin mutluluğun uzun sürmez. Onun için kararlar alırken ailede konuşa konuşa, gönül sohbeti içinde karar al. Kadına da aynı şeyi anne tarafı veya o taraf söylerse ki kızın mutlu olmak istiyorsa mutlu etmesini öğreneceksin. Şimdi orada birdenbire biz bilinci oluşmaya Tamam şöyle. burası da tam karıştığı yer hocam. Ben biraz daha somutlayayım istiyorum. Evet. Kadın diyor ki beni bir mutlu etmeden bir mutlu etmedin diyor. Evet. Böyle bir şey söylenebiliyor mu söylenemiyor mu hocam? Ben gördüğüm kadarı çok yoğun bir, çok şekilde, yoğun bir şekilde, şekilde söyleniyor. Kadın diyor ki benim mutluluğumdan sen sorumlusun. Şu koşulları bunları bilmem bunları bunları bunları sağlarsan ben mutlu olurum diyor. Evet. Adam da diyor ki aynen diyor. Aynen, diyor. aynen iade ediyorum diyor. Bu evdeki yemek, çocukların bakımı o bu falan filan bunların hepsini sağlarsan belki mutlu olurum ama gene asık suratlı olurum diyor. Şimdi bu çerçevenin içerisinde biz bilincini biz nereye yerleştiriyoruz hocam? Çünkü çok benziyormuş gibi oluyor yani siz diyorsunuz ki senin mutluluğun onun mutluluğundan geçer diyorsunuz. Kadın da diyor ki beni mutlu etmedin. Evet. Yani bakan gözü aynı şeymiş gibi görünebilir evet. bunlar. Evet. Polat seni e, biraz dövmem lazım. <gülüyor> Çok zor duruma sokuyorsun beni. Fakat iyi ki sokuyorsun. Çok önemli. Burada insanın yüzüyle canını Hı -hı. ayırt etmek ha. lazım. Şimdi yüz dediğimiz zaman neyi söylemiş oluyoruz? Mevki, makam. Yani istersen insanın dört gereksinmesinden tamam, bahsedelim. Bir tanesi hocam. insanın biyolojik gereksinmesi bunu cepte karşılayabilirsin. Yeme, içme, hı hı. ev, araba, barınma, her neyse. İkincisi akıl, üçüncüsü gönül, dördüncüsü o büyük resim bilinci manevi. Hı hı. Şimdi sen eğer mutluluğunu sadece cep gereksinmeleriyle, mevki makamda alınabilecek şeylere tanımladığın zaman yapın diyor ki yok diyor. Aynı zamanda düşünmen lazım, Doğru. soru sorman lazım. Aklın gelişmesi Doğru. lazım diyor. Bu olmayınca boşluk istediyorsun. Aynı zamanda dostluk diyor. Gönül ilişkisi istiyor. Ve aynı zamanda hayatın anlamı o büyük resimden geliyor. O zaman ilişkide bunlar boş kaldığı zaman arabayla mutlu olamıyor, evle mutlu olamıyor Belirli rollerle e, ilişki içerisinde kurduğunda sahnede gibi hissediyorsun. içi yine boş. Hocam bir de acı olan tarafı şurası olacakmış gibi geliyor. Evet. Arabayı aldık şimdi evi de alayım tamam diyor. Ben ondan sonra mutluyum diyor. Evet. Ama olmuyor öyle. Yani o masallarda hani böyle bir sekans anlatılır bir aralık anlatılır ve ondan sonra sonsuza kadar mutlu yaşadılar falan denir ya. Evet. Ben oradan sonrasını gerçekten merak ediyorum. Nasıl sonsuza kadar mutlu yaşadılar? Ne oldu diye. Ben lokantalara gittiğim zaman gözlemleyen bir bilinçle Aha. bakıyorum Polat. iki üç türlü falan görüyorum böyle aileler. Bir türleri var ve çok sayıda böyle. Besbelli ki uzun yıllar evli kalmış. 15, 20, 30, 35 yıl her neyse. Kadın, erkek bir arada. Genellikle çoğunlukla şu tipleri görüyorum. Adamın yüzü öfkeli soğuk, kindar. Böyle bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> ve evet. kadının yüzü ezik ve şikayetçi. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika hiçbir kelime konuşmadan, birbirlerine bakmadan aynı masada yemek yiyorlar. <gülüyor> oradaki fakirlik, oradaki ahlaksızlık o kadar böyle barbar bar bağırıyor ki kimsenin bunun farkında olmayışı. Hayretler içerisinde kalıyorum. Orada bir bavurtu var, orada bir cinayet var aslında. Var var. Öbür taraftan bakıyorum, başka bir şey böyle oldu. Nasıl konuşuyorlar Mesela Orada çocuklar işin içerisinde bir cümle böyle devam ediyor ve işte sorun burada. Malıyla mülküyle müthiş fakirlik yaşayabilen insanlar var. Doğru. Bunlar mevki, şöhret sahibi olabilirler öbür taraftan mevki, makamı, şöhreti olmayıp müthiş zenginlik yaşayabilenler var. Kimin efendi olduğu meselesi var. Mal mülk mü efendi hayatında ben, yoksa sen mi onun efendi meselesi var. Ama şunu da söylemek istiyorum ki son derecede iyi tanınmış mevki makamı olan gücü olan mutlu insanları da tanıyorum. Hepsini bir arada eritmek mümkün hocam. Ben o bakış açısının ile ilgili olduğunu düşünüyorum bu hikayenin. Ve mesela bize yazan kişilerden bir tanesi Dilek Hanım demiş ki bencil olmadığı müddetçe mutlu olmak çok zor demiş. Şimdi eğer yaşama ben bilinci içerisinde bakarsan ve tek başına mutluluktan bahsedersen evet bencillik yapılabilecek en iyi şey gibi görünüyor. Böyle bir durumda aklın sana önerebileceği bundan başka bir şey yok. Ama kalıcı mutluluktan bahsediyorsak gerçek mutluluktan bahsediyorsak benimle birlikte az önce söylediğiniz gibi işte o çiçeğin de mutluluğu, yan komşunun da mutluluğu, evimdekilerin de mutluluğu, ülkemin de mutluluğu hepsi işin içerisine girmeye başlıyor ve o zaman insan başka türlü bir hayat yaratabiliyor diye düşünüyorum. Peki bu biz bilincinin mutluluğundan bahsettiğimiz zaman sanki başka bir yere de geliyoruz gibi geliyor bana. Şöyle bir şey söylesem ne dersiniz? İnsan hayatını seçimleriyle yaşarsa biz bilincine doğru gidebilir. Ama tepkileriyle yaşarsa o zaman ya sen ya ben bilincine doğru gider diye bir şey söylesem ne dersiniz hocam? Amin derim. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle doğru ve ben inanıyorum. Ondan dolayı diyorum ki öyle yaratılmışız ki içimizdeki pusula bunu zaten gösteriyor. Yani biz bilincini bilmesen dahi, Aha. işte kuşa simit verdin, kediye su verdin, ee, çiçeğe baktın, şu veya bu şekilde biz içerisinde davrandığın Hı -hı. zaman insanlara, hayvanlara, çevrene evet. içini gözle. Oh, ferahlıyor, nefes almış gibi evet. oluyor değil mi hocam? Evet. Hava bulmuş gibi oluyor. Evet. ...hiç tanımadığın birisi... ...birisi bir sıkıntı içerisinde... ...kaldıramıyor, bilmem ne yapıyor... ...varıyorsun böyle, izin verir misiniz diyorsun... ...bakıyor böyle, kaldırıyorsun, yardım ediyorsun... ...bakıyor böyle, gülümsüyor, çekip gidiyorsun... ...için... Oh, ...kim tabii, kime hediye verdi... Tabii, tabii, tabii. ...yani oh. o bakımdan... ...bana öyle geliyor ki... ...içimiz bulandırılmamışsa... ...zehirlenmemişse... ...özgürce yaşadığımız zaman... ...kendiliğinden biz... Biz bilincine doğru gideriz. Buradaki özgürlüğün altını çizmek istiyorum. Bu özgürlük bazen gönlümüzden geçeni seçmiyor olmak bile bir özgürlük diye düşünüyorum ben. Evet. Yani şu an benim gönlümden geçen bu. Ama bunu seçiyor olmanın uzun vadede bir yanlış olduğunu düşünüyorsam ve onu seçmiyorsam ben onun da bir özgürlük olduğunu düşünüyorum. Çünkü özgürlük sanki böyle Ey canım ne isterse nasıl isterse keyfime göre onun bir özgürlük olmadığını düşünüyorum ben. Gerçekten seçme özgürlüğünden bahsettiğimizde ben insan olarak bu hayatımın nasıl yaşayacağını seçmekten bahsediyorum. Adam diyor ki o da bana öyle davrandığı için ben de böyle yaptım diyor şimdi mesela. Evet. Bu bir seçim midir hocam? Kısa vadeli düşünme ve kısa vadeli rahatlıkla, özgürlükle uzun vadeli sürdürülebilir... İç huzuru ve özgürlüğü bilmek çok önemli çok. bir farkındalık. Çok. Ve o nedenle savaşçının Yılmaz iradesi içerisinde niyetinin saflığını yakalaması meselesinden bahsediyorum Kesinlikle. bu kitapta. Ve o niyetin saflığını bulduğun andan itibaren hemen biz bilincini görüyorsunuz. Başka aslında. bir yere gidiyoruz. Öyle yaratılmışız. Yani benim kızım Ayşen Londra'ya gittik 10 gün kaldık. Ben kuş sesi duymuyorum dedi. Hakikaten parklarda kuş ha. yok. Öyle bir ilaçlamışlar öyle bir şeyler yapmışlar ki kuş, kuş yok. Orada 23 yaşın, 23 yıl yaşayan bir Türk arkadaş dedi ki bu güne kadar farkında değildim dedi. Ve 6 ayda bir Türkiye'ye gelmeye başladı. Kuş. Köyüne. Oh. O arkadaş niye? Kuş sesi dinlemek için <gülüyor> Müthiş bir şey bu ya. Mutsuz oluyorum dedi kuşların sesini duyamamak bana hapishane gibi gelmeye başladı orası dedi. Ne müthiş bir şey abi. Müthiş. Bu. Yani o nedenle içimizdeki özgürlüğü yakalayabilirsek ki o uzun vadede giden bir süreç oluyor aslında. Bizi sürekli yaşam doğruya doğru bize doğru e, yönlendiriyor. Sadece seçimlerimizi o ne diyecek, bu ne diyecek, otorite ne diyecek, onları memnedebilir miyim şeklinde değil. Ben kendi yaşamımda kendim olarak özgürce var mıyım şeklinde karar vererek yapabilirse... Müthiş bir öğretici tarafı var yaşamın ve mutluluğa doğru götürüyor. Müthiş hocam. Şimdi bu girişte dinlediğimiz sokaktan gelen sorular vardı. Birçoğu sizin kara kaplı defterden bir mutluluk formülü istediler. İsterseniz şimdi bir kısa ara verelim. Ondan sonra da siz bize mutluluğun formülünü verin de hocam bugünü de öyle bitirelim. Tamam. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim. <gülüyor> Evet mutlulukla ilgili sohbetimize devam ediyoruz. Polatcığım. Hocam e, hakikaten bu konuyla ilgili bir formül arayışı herkes de var yani herkes bilmek istiyor. Ne zaman mutlu olunur nasıl mutlu olunur sağlık olunca mı para olunca mı işte ilişkiler mi onlar mı bunlar mı ve tabii ki bununla ilgili yapılmış bir takım araştırmalar da var. Ee, ben size sorsam ya Mutlu olmak isteyen, isteyen insan Nelere dikkat etsin hocam Hangi konuların farkında olsun desem böyle Kısa bir sürenin içerisinde toparlayacak olsanız Nelerden bahsedersiniz ee, Bu kadar önemli bir konuyu kısa bir sürede Toparlamak mümkün mü? Evet mümkün Neden? Çünkü çok şükür Birçok bilim adamı bu Aynen. konuda çalışmış <gülüyor> Çalışmış <gülüyor> ee, 48 ülkede 40 yılı yıl, aşkın Araştırmalar yapılmış On binlerin üzerindeki araştırmalar gözden geçiren düşünürler, filozoflar, bilim adamları olmuş. Kitaplar yazmışlar. Ve çok şükür ben kitap okuyan birisiyim. <gülüyor> o nedenle şimdi sana bütün bunların sonucunda mutlulukla ilgili neredeyiz konusunda bir şeyler söyleyebileceğim. Tamam. Bir, mutluluk ölçülebilir. Evvelden adamın söylediğin inanma, ölç demişler. Onun için nörobiyolojik olarak beynine bir sürü elektrotlar takmışlar. Ve şunu görmüşler ki adamın söylediğiyle beynindeki çıkan ölçümler aynı. aynı. Ondan sonra artık <gülüyor> bırakmışlar aletleri. Yani ben mutluyum diyen mutlu değil mi? Evet, hatta soruyor sıfır onlar arasında ne kadar mutlusun. Beyin de aynısını gösteriyor. Vay be. Müthiş bir şey bu. Müthiş. Nöro, şey, e, organik biyoloji bakımından da kandaki işte şu maddeler bilmem ne onunla da ölçüldüğü zaman oluyor. O nedenle şunu söyleyebiliriz. Birisinin Mutsuzum veya mutluyum değişine inanan Öyle hissediyor. Ve bütün biyolojik, psikolojik mekanizma bunu gösteriyor. Süper. İkinci soru şu. Peki mutluluğu, mutluluk adamdan adama değişir mi? Toplumdan topluma değişir mi? Yoksa evrensel, insana özgü yani kadın, erkek, çocuk e, hepsi için geçerli bir durum. Yahudi, Müslüman, Hintli inanan, inanmayan falan. Hepsini kapsayan evrensel faktörler var. 7 tane temel faktör bulunuyor bu 10.048 ülkede yapılan çalışmaların sonunda özetleyecek olursak kabaca. 1. Sağlıklı aile ilişkisi. Yani biz bilincine elmiş karı Hoca meselesini işin içerisinde getiriyor. Güzel. 2. Geleceğine güven Ve bunlar sırayla oluyor. 42 ülkede yapılan çalışma gösteriyor ki. 48 ülkede yapılan çalışma gösteriyor ki. Bu ilk beş aynı sırada, aynı sırada. önem sırasında evet. takip oluyor. Üç. Arkadaş, dost, mahalle. Konu, komşu çok önemli. Polat bak hala sağlığa gelmedi. Her şeyin Doğru başı, başı sağlık değil demek ki. Böyle yani hiç olmazsa mutluluğun başı <gülüyor> sağlık değil. değil. Ne dedik? Sağlıklı aile, geleceğe güven, arkadaş, dost muhiti dördüncüsü sağlık. ...sağlık içinde olmak. Ve... ...beşincisine baktığın zaman... ...evrensel bütün insanlar için... ...onu görüyorsun. Senin hayatına yön veren... ...senin büyük resmini çizen... ...değerler bilince. Çok önemli. Sana yön veren pusula neler? Ve bunların içerisinde... ...sen hayatını anlamlı buluyor musun? Hayatını anlamlı bulman çok önemli... Ki 5, 6 şey, ve 7 aslında e, birbiriyle şey oluyor. E, diğer değiştirebiliyor. Efendim, arabamın direksiyonunda ben oturuyorum? Ben kendi yaşamımda kendim olarak varmıyım? Var Özgür müyüm konusu son derece önemli. Böylelikle aslında 7 e, tane evrensel temel. Şimdiye kadar konuştuğumuzu hepsini, hepsini toparlıyor ya, hepsini toparlıyor. Değerli izleyenler, umarım sevgili dostum Polat Doğruyla oluşturduğumuz bu sohbet sizin mutlulukla ilgili bakış tarzınızı etkilemiştir. Biraz onun üzerinde durmak için zaman harcarsınız çünkü istesek de istemesek de biz mutluluk arayışı içerisindeyiz. Ben şey, bu hocam. programı da onun için yapıyoruz biz. Mutlu olmak oluyor. için yapıyoruz. Aynen öyle. hocam. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Aynen. Bizimle beraber olun lütfen.